hanımız var hocam. Alo. Alo. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Hı. Buyurun. Benim e, ilk sorum olacaktı. Birisi Buyurun. Haç mevsimi bilinen aylardadır diye bir ait kerme var. Buna dayanarak acaba neden bilinen aylarda denildiği halde sadece bir ayda yapılıyor? Bunu merak ediyorum. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz ediyorum. efendim. Hayır ne diyoruz? Evet. Biraz... Evet. E, galiba açıklama meal çalışması yapılmış bir miktar evet üzerine meal bazı çalışmasının sorular güzellikleri yanında böyle sıkıntıları da olur evet. tabi bir de e, zaman zaman televizyonlarda bazı hocalar değişik kelam ettikleri zaman hı hı. ha bak hocanın söylediği burada geçiyor el haccu eşhurun malumat diyeceğine bak niye buyurmuş bunun bir backgroundına bakmak lazım Derin manasına yani bakmamız lazım. E, iniş sebebi nedir Değil mi? E, haç İslam'da da farz İslam öncesi de farz aslında Hz. İbrahim'den beri uygulana hı hı. gelen ve belirli aylarda yapılan belirli aylarda ihrama girilen ve o e, ay içinde yapılan bir ibadet idi e, sahabe-i kiram peki haç farz ama ne zaman yapacağız bu cahiliyi Araplarının uyguladığı tarzda mı olacak zil, kade, zil hicce gibi e, yahut başka bir ayda mı olacak tarzındaki suale karşılık Cenab-ı Hak hac aylarının el-haccu eşhurun malumat işte o bilinen aylarda zaten yapılacak diye cevabı var. Hı hı. Ya orada bir değişim söz konusu değil. Değişimi niçin yapıyorlardı? Mesela İslam öncesi dönemde nesi uygulaması vardı. Nesi aylarla oynamak, ayların yerini değiştirmek uygulaması vardı Cenab-ı Hak i̇nneme, inneme nesi fil kufr. buyurarak aylarla oynamanın yani haccın yapılabileceği o tarihi değiştirerek başka bir zaman almanın e, Allah'ın dinini inkar anlamına geleceğini açıkça beyan etmiş e, sahabe-i kiramın hangi ayda hac yapacağız sorusuna el-haccu eşhurun malumat o öteden beri, Hazra, Hazreti İbrahim'den beri uygulana gelen mevsimde olacak bu buyuruluyor. Peki 3 ay olmasının sebebi nedir mesela 3 ay olarak? Şimdi uçakla 3 saate gidiyorsunuz. Evet. E, fakat eskiden Araplar bir ay önceden çıkarlar, haclarını yaparlar daha sonra... Efendim, dönerler idik bir aylık bir süre. Yani 2-3 aylık zaman zaten haccın yapılabileceği zamandı. Bu ay e, sadedinde mesela gayrimüslimler de, müşrikler de e, hacca gidenlere saldıramazdı. Yani bir e, saldırmazlık anlaşması yapılan bir mevsimde oluyordu bu ibadet. Evet. O açıdan mesela Recep ayı haram aylardan. Recep ayı da umre yapılan yani saldırmazlık olan o ayda daha ziyade umreye tahsis edilmiş idi. Zilkade, zilhicce ve evveli de hac için tahsis edilmiş. Daha önceden bir ay önceden yola çıkıyorsunuz, Kabe'ye gidiyorsunuz, orada yapmanız gereken şeyleri yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra memleketinize dönüyorsunuz. O imkanı Cenab-ı Hak sağlamıştı. Yani belirli aylarda yapılacak bildiğiniz aylardır haç diye. Cenab-ı Hakk'ın beyanı buradan kaynaklanıyor. Hı. Yani, yani ya bu bilmediğiniz aylar şekilde. değil. Hazreti İbrahim'den beri uygulanan hı. cahiliye Arapları arasında da bilinen aylardır. Cevap bu. Peki niye belirli zamanda yapılıyor? Yani aylar diye geçiyor. Aylara niye yayılmamış da? Hı hı. Efendim mesela Araf'e gününde Arafat'ta olunuyor. Daha sonraki bayram günlerinde ziyaret tavafı yapılıyor vesaire. Bu meseleler Rasulullah Aleyhisselam'ın açıkça uygulamasına dayanmaktadır. Yani ancak bu tarihte yapılabilir. Hı hı. Niçin? Rasulullah Aleyhisselam, Huzu Anni Menasi buyurmuş. Hac ibadetinin nasıl, nerede, ne zaman yapılacağını ancak benim uygulamamı görerek yapabilirsiniz. Bu uygulamama itibar edeceksiniz. Hac ancak benim yaptığım şekilde, benim yaptığım yerde ve benim yaptığım zamanda olur talimatı gereği biz o tarihte yapıyoruz. Evet. Müzik